Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdele lillâhi nahmedu ve nestaînuhu ve nestağfiruhu ve naûzü billâhi min şurûri enfüsinâ ve min seyyiât-i Men yehdillellâhu fe lâ mudille ve men yudlil fe lâ Ve eşhedü en la ilahe illallâh ve ehduhu lâ şerîke Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu. Ennâbât fe inne istakâl hadîs kitâbullâh ve hayr el hedi hedi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerr el umur muhtesatatuha ve kullu mutesetin bid'a ve Tefsir dersimizde Arap suresinin 31. ayetinde kalmıştık. Mealen şöyle buyruluyor. Ey Adem oğulları her mescit yanında zinetlerinizi alın. Yiyiniz, içiniz fakat israf etmeyiniz çünkü o israf edenleri sevmez i̇bn Abbas radiyallahu şöyle demiştir. Kadınlar çıplak olarak tavaf yapıyor. Tavaf edecekleri zaman cinsel organlarını bir bez parçasıyla kapatıp bugün onun bir kısmı yahut tamamı görünüyor olabilir ama ben ondan görünen kısmını kimseye helal kılmıyorum derdi. Bunun üzerine bu ayet nazil oldu. Yani e, Mescid-i Haram burada e, bu ayette Kullu Mescid'in ifadesinde Mescid-i Haram da e, dahil oluyor Kabe. İbn Mesud radıyallahu anh'tan gelen rivayetlerde Allah Resulü vesselam şöyle buyurdu. Kalbinde zerre ağırlığınca kibir bulunan cennete giremez. Birisi muhakkak kişi elbisesinin ve ayakkabısının güzel olmasını ister dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Şüphesiz Allah güzeldir, güzeli sever. Kibir hakkı kabul etmemek ve insanları hakir görmektir. Bunu müslim rivayet etmiştir. Evet. Yani kişinin güzel elbise giymesi e, yasaklanmış değildir. Bu israftan da değildir. Kişi ayakkabısının veya elbisesinin güzel olmasını ister diye söylen zaman Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bunu sakınca görmemiş. Bilakis Allah güzeldir, güzeli sever buyurarak buna işaret etmiştir. Yani kişinin güzel giyinmesi... Aleyküm selamu selam. Ayakkabısının iyi olması kınanan bir şey değildir. Ve bu kibirlerinde değildir. Kibri, Allah Resulü aleyhissalatu vesselam hakkı kabul etmemek ve insanları hakir görmek. Yani hakkı getiren kim olursa olsun, bu insanlar sebebiyle hakkı reddetmek kibre dahildir. Başka bir hadiste, evet burada bildirdiği gibi, kalbinde zerrla ağırlınca, bir bulunan cennete giremez buyruluyor. Yani kişinin cennete haram olmasına sebep olan şey işte böylesi bir kibirdir. Yani hakkı kabul etmemek ve insanları küçük görmek. Aleyküm selamünaleyküm. ebul babasında yani Amr bin el-Esvet radiyallahu anh'den şöyle dediğini rivayet ediyor. Eski bir elbiseyle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gittiğimde ''Senin malın mülkün var mı?'' diye sordu. ''Ben evet.'' dedim. Buyurdu ki, ''Hangi cins maldır?'' ''Ben Allah bana deve, koyun, at ve kele verdi.'' diye cevap verdim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. ''Allah sana bir mal verdiği zaman Allah'ın nimetinin ve ikramının izleri senin üzerinde görülsün.'' Bunu Ebu Davud sahibi isnatla rivayet etmiştir. Yani kişinin malı mülkü olduğu halde giyimine dikkat etmemesi hoş görülmemiştir. Ee, yani bu züht, züht ifadesi de değildir. Yani kişinin e, malı mülkü varsa ona göre, yani Allah'ın nimetlerini göstermek için bunları güzelleştirebilir. i̇bn Ömer radıyallahu gelen rivayette Allah Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. ''Biriniz namaz kalacağı zaman iki elbisesini giyinsin. Allah kendisi için süslenilmeye en layık olandır.'' Eğer iki elbisesi yoksa beline izar, peştemal bağlasın. Yahudiler gibi her tarafını örtecek şekilde sarınmasın. Bunu Taberani ve Beyhakir rivayet etmişlerdir. Elbani es da sahih olduğunu belirtmiştir. Bu da müstahap olan bir emirdir. Yani müstahaplık ifade eden bir emirdir. Zira Cabir anh bir gün tek elbise içerisinde namaz kılıyor ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın böyle yaptığını gördüğünü söylüyor. İki elbise, yani kişinin şayet tek elbisesi varsa e, bel kısmını mutlaka örtmesi. <Sessizlik> Aleyküm selamünaleyhisselam. Yani setri avreti sallaması açısından e, bel kısmını örtmesi gerekir. İşte izar yapsın. Eğer iki elbisesi yoksa tek elbise giysin. İşte bu müstahaplığı da pekiştiren bir ifade. İki elbise giyme hakkındaki emri de şöyle İlletini bildiriyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Çünkü Allah kendisi için süslenilmeye en layık olandır. Yani namaz için ziynet olarak e, ekstradan elbise giymek öğlen bir şeydir. E, kişiye sahip kazandıran bir şeydir. Mesela cübbesi varsa kişinin üzerine cübbesinin ridasını giymesi e, övülmüştür. Ebu Hureyre Radyalan'ta Nebi Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Biriniz tek giysi içerisinde omuzlarında o giysinin bir kısmı bulunmadan namaz kılmaz. Bukhari ve Müslim rivayet etmişlerdir. Yani omuzlar açık, yani elbisesi olduğu halde, başka giyinecek bir şey olduğu halde, omuzlarını açık bırakarak namaz kılması burada yasaklanıyor. İbn-i Abbas radiyalanmadan Nebi aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu, ''Beyaz elbise giyin, zira o en hayırlı elbisenizdir. Ölülerinizde onuna kefenleyin. Muhakkak ki sürmelerinizin en hayırlısı ismittir. Gözü cilalandırır ve kıl, yani kirpik bitirir.'' Bunda da Ebu Daud, ve İbn-i Mace rivayet etmişlerdir. Burada beyaz elbise giyinme emri de müstahap olan bir emirdir. Gerekçesi zira o en hayırlı elbisenizdir diye belirtilmiştir. Allah Resulü ve Vesselam ve sabilerinin daha başka renklerde elbiseler giydiği de sabit olmuştur. Yani bu farzlık ifadeden bir şey değil fakat müstahaptır. Ölülerinizi de onunla kefenleyin. E, sürmelerinin hayırlısı da ismittir, gözü parlatır, cilalandırır. Yani gözün e, görme kuvvetini güçlendirir. Bunun sünnet olan kullanım şekli gece yatarken e, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu ismit sürmesinden çekermiş. Sağ göze üç, sol göze iki defa çektiğine dair rivayette var Tirmiz'in Şemail kitabında. Atiye bin Amirel Cüheni'den Diyor ki Selman radıyallahu anh'a yediği yemekten biraz daha yemesi için ısrar edilince şöyle dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şu sözünü duymuş olmam yememem için yeterli bir sebeptir. Muhakkak ki kıyamet günde insanların en çok aç kalacak olanları dünyada en çok doyanlarıdır. Bunu Hasan bir ile İbn-i Mace rivayet etmiştir. Yani dünyada en çok doyanlar kıyamet günde insanların en çok aç olanlarıdır buyuruyor. İbn Ömer radıyallanmadan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanında bir adam çok yediğinden dolayı geğirince Nebi Aleyhissatvesam şöyle buyurdu. Yanımızda geğirme. Çünkü kıyamet günü en uzun süre aç kalacak olanlarınız dünyadayken en çok doymuş olanlarınızdır. Bunu Tirmiz ve İbn Mace'den bir isnatla rivayet ediyorlar. Mikdam bin Madîket radıyallan'dan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Adem oldu midesinden daha kötü bir kap doldurmamıştır. Ademoğluna kendisini ayakta tutacak kadar yemesi, içmesi yeterlidir. Şayet bu miktardan fazla yiyecekse midesini üç kısma ayırsın. Bir kısmı yemek, bir kısmı içecek, bir kısmı da nefes için ayrılmalıdır. Bunu Ahmet, Tirmizi, Nesai, İbn-i Mace, i̇bn Ben Hakim, Beyhaki sahip isnatla rivayet ediyorlar. Evet bunlar Allah Azze ve Celle'nin yiyiniz, içiniz fakat israf etmeyiniz e, kavlinin tefsirinde gelenler. 32. ayet De ki, Allah'ın kulları için çıkardığı ziyneti ve temiz rızıkları kim haram kılmış? De ki, bunlar dünya hayatında iman edenler içindir. Kıyamet günde ise yalnız onlaradır. İşte biz ayetleri bilenler için böyle açıklıyoruz. i̇bn Abbas radıyallahu anh'a diyor ki, Haruriye yani hariciler çıktıklarında ben Ali radıyallahu anh'ın yanına vardım. Ali radıyallahu anh şu topla git dedi. Yenen kumaşlarının en güzelini giyerek yanlarına gittiğimde bana merhaba İbn Abbas. Bu elbiselerde ne dediler? Yani bu harcı topluluk e, züt konusunda da, ibadet konusunda da aşırılık eden bir topluluktu. E, İbn Abbas Radyalama bu rivayette şunları da anlatıyor. E, ciltleri, yüzleri, benizleri sararmıştı oruçtan, elleri ve dizleri Çokça secdeden dolayı nasır bağlamıştı. Öyle bir haldeler. Ve İbn Abbas radıyallahu anh gibi bir sahabe işte güzel bir elbiseyle onların yanına gidince bunu tuhaf karşılıyorlar. Bu da nesi? Bu elbiseler ne? Diye e, bunu takıyorlar yani kafalarına. İbn Abbas diyor ki beni ayıplıyor musunuz? Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in üzerinde en güzelini gördüm. Dedim diyor. Bu uzunca bir rivayet. Sadece ilgili kısmını aldık. İbn Abbas radıyallahu dedi ki cahiliye halkı Allah'ın helal kıldığı giysi ve benzeri şeylerden bazılarını haram sayıyorlardı. Bunun üzerine bu ayet inmiştir. Müslümanlar ve müşrikler dünyadaki temiz şeylerden yerler, güzel kıyafetler giyinirler, güzel kadınlarla evlenirler. Yani dünyada Müslümanla müşrik de bunları yapar. Allah Teala bu nimetlere ahirette sadece iman edenlere has kılmış ve ahirette müşriklerin bu nimetlerden bir nasibi olmadığını bildirmiştir. 33. ayet De ki Rabbin ancak hayasızlıkları, onlardan hem açık olanı hem de gizli olanı, yani bu hayasızlıklardan açığı ve gizli, gizli olanı, fevahiş, fuhşiyat olan şeyleri, her türlü günahı, haksız yere isyanı, hakkında hiçbir delil indirmediği bir şeyi Allah'a ortak koşmanızı ve Allah hakkında bilmediğiniz şeyleri söylemenizi haram kılmıştır. Saad bin Ubader radıyallahu anh, eğer birini hanımımla görse Kılıçla boynunu vururdum dedi. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu duyunca şöyle buyurdu. Sağdın kıskançlığına şaşıyor musunuz? Vallahi ben saattan daha kıskancım. Allah da hükümlerine uyulması bakımından benden daha kıskançtır. Bu sebeple allah Teala açık ve gizli hayasızlıkları yasaklamıştır. Hiç kimse mazereti Allah'tan daha çok seviyor değildir. Bu yüzden müjdeleyen ve korkutan Rasuller göndermiştir. Hiç kimse ölmeyi Allah'tan daha çok seviyor değildir. Bu yüzden Allah cenneti vaat etmiştir. Buhari ve Müslim rivayet etmiştir. Ee, burada Saad radıyallahu anh'ın işte hanımımın birisini görsem kılıçla boynunu vururdum demesine Allah Resulü aleyhissalatu vesselamın işte Saad'ın kıskançlığına şaşırıyor musunuz? Allah e, ben ondan Allah da benden daha kıskançtır demesi yani böyle bir durumda Sadrı radıyallahu anh o kimseyi öldürmeye hakkı yoktur. Yani eğer zina gibi bir şey varsa, durum varsa bu dört şahitle ispatlanır veya bu fiili işleyenlerin kendileri aleyhine dört sefer şahitlikleriyle ispatlanır ve kadı bunun hükmünü icra eder. Şahit kişi görmüş olmasına rağmen, yani bizzat zina fiilini görmüş olmasına rağmen bunu ispatlayamazsa, orta inkar varsa, dört tane şahit getirememişse o zaman lanetleşmeye hükmederli, yana hükmeder kadı ve kadınla erkeğin arası böylece ayrılır. Ee, yani böyle güzel öldürme, işte namus cinayeti derler. Namus cinayeti böyle alellıkla meşru bir şey değildir. Ee, bu dini bir gayret de değildir. Bilakis Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, e, ben sağdan daha kıskancım Allah'tan, hükümlerine uygulama bakımından benden daha kıskançtır diyor. Bu sebeple Allah bu gayreti sebebiyle kıskançlığı sebebiyle açık ve gizli hayasızlıkları yani açık ve gizli ne varsa bu hayasızlık türlerinin fevahiş türünün fuhşiyatın tamamını haram kılmıştır yasaklamıştır. Hiç kimse mazereti Allah'tan çok seviyor değildir bu yüzden peygamberleri göndermiştir yani bu müjdeleyen ve korkutan peygamberler kime ulaştıysa onların daveti kime ulaştıysa onlara bir hüccettir ulaşmayan kimseler de mazerettir. Bizler peygamberlerin davetine muhatap olmuş kimseleriz. Yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam davetine biz ittiba etmişiz, teslim olmuşuz. Bize ulaşmayan şeyler de olabilir. Bu ulaşmayanlar hakkında da mazuruz. Biz ulaşanlardan e, sorumluyuz. İşte Allah mazereti sevdiğinden peygamberleri göndermiştir. Rivayetin bir lafzında e, son cümle, hiç kimse ölmeyi Allah'tan daha çok seviyor değildir ifadesinden sonra bu yüzden Allah kendisine hamd etmiştir. Yani Fatiha suresine ve daha başka e, pek çok ayette Alemlerin Rabbi Allah'a hamd olsun diye Allah Azze ve Celle kitabına kendisine hamd etmiştir. 34. Ayet Her ümmet için bir ecel vardır. Onların ecelleri gelince ne bir an ertelenirler ne de öne alınırlar. 35. Ey oğulları Size içinizden ayetlerimi haber veren rasuller geldiğinde her kim sakınır ve düzeltirse bu Femenitakaka ve eslaha yani takvalı olur sakınır ve eslaha ıslah ederse düzeltirse Salih olursa onlar için korku yoktur onlar üzülecek de değillerdir 36 ayetlerimiz yalanlayanlar ve onlara karşı büyüklenenler var ya işte onlar ateş halkıdır ve orada daimi kalıcıdırlar. İbn-i yalanmadan bu ayette geçenler Allah'ın cehennem için yarattığı ve cehennemi de kendileri için yarattığı kafirlerdir. Dünya onlar için son, olur, son bulur ve cennet onlara haram kılınır. 37. Allah'a bir yalanı iftira edenden veya onun ayetlerini yalanlayandan daha zalim kim olabilir? Onlara kitaptaki nasiplere erişecektir. Nihayet elçilerimiz ruhlarını almak için kendilerine gittiklerinde, yani melekler, onlara diyecekler ki, Allah'tan başka ibadet ettikleriniz nerede? Onlar bizden uzaklaştılar diyecekler de, gerçekten de kafir olduklarına dair kendi aleyhlerine şahidlik edeceklerdir. i̇bn Abbas radıyallahu anh'a kitaptaki nasipleriyle kastedilen amellerdir demiştir. ''Kim hayır işlerse onun karşılığını görür, kim de kötülük işlerse onun karşılığını görür.'' dedi. Rabbi bin Enes, nasipleriyle kastedilen, kendilerine yazılan rızıktır demiştir. Alkame ölmek üzere olan yeğeninin yanına gitti ve onun alnının terlediğini gördü. Bunun üzerine gülmeye başladı. Ona ''Neden gülüyorsun?'' Denince şöyle dedi. i̇bn Mesud radıyallahu şöyle dediğini işittim. ''Mü'minin canı ter sızarak çıkar.'' Kafir veya facirlerin canı eşeğin canının çıkması gibi ağızlarından çıkar. Mü'min günah işlemiş olabilir ve bu yüzden günahlarına kefaret olması için ölüm ona şiddetlenir. Kafir veya facir iyilik işlemiş olabilir ve bu yüzden karşılığını bulsun diye ölüm onlara kolay olur. Yani mü'min kimsenin işlediği kötülüklere karşı ahirete hiçbir cezası kalmasın diye son anında alnı terleyerek ölür yani bir sıkıntıyla ölür canı çıkarken. E, zor olur. Kafir de dünyada yaptığı bir iyiliğin karşılığını, yine dünyada almış olsun da ahirete ona hiçbir iyilik kalmasın diye ona kolay e, olabilir. Ölüm onlara kolay olur demiştir. Bunu sahip İslatı Abdülazak'ın bir şeybe ve Şuab-ı İman'da Beyhaki rivayet ediyorlar. es dedi ki kafirin ruhu alındığı zaman yer melekleri o göğe yükselince kadar onu döverler. Güya ulaştığı zaman gök melekleri onu döverler. Bunun üzerine yere iner. Yine yer melekleri onu döverler. Yükselince dünya göğünün melekleri onu döverler. En sonunda esveli safiliğine iner. Yani aşağıların en aşağısına iner. 38 buyuracak ki, cin ve insanlardan sizden öne geçmiş ümmetlerle birlikte ateşe girin. Her ümmet girdikçe kardeşlerini, kardeşini lanetler hepsi bir bir ınca orada toplanınca sonrakileri öncekileri için Rabbimiz Biz işte bu işte bunlar saptırdı O halde onlara iki kat azap ver diyecekler buyuracak ki herkes için iki kattır Fakat siz bilmezsiniz 39 öncekileri de sonrakilere sizin bize bir üstünlüğünüz yoktur O halde kazandıklarınıza karşılık azabı tadın diyecekler esütliği dedi ki her milletten insanlar cehenneme girince o dinden olan arkadaşlarına lanet okuyacaktır. Müşrikler müşriklere, Yahudiler Yahudilere, Hristiyanlar Hristiyanlara, Sabi'iler Sabi'ilere, Mecusiler Mecusilere, bunların sonradan gelenleri, daha önce geçenlere lanet okurlar. Yani çünkü onların yolundan gittik diye. Yani bize bunlar önce oldular diye. Hepsi cehennemde toplanınca, ahir zamanda gelenler, daha önce kendilerine din kuralları koyan öncekiler hakkında, ''Ey Rabbimiz, bizi işte bunlar saptırdılar.'' Onun için onlara ateşten bir kat daha fazla azap ver diyecekler. Ama allah Teala zaten herkes için bir kat daha fazla azap vardır buyuracak. İlk gelenler de sonradan gelenlere sizin bize bir üstünlüğünüz yoktur. Bizim sapıklığa düştüğümüz gibi siz de düştünüz diyecekler. Mücadeledeki de ki fen kelimesi kat kat demektir. allah Teala onların her birine kat kat azap verileceğini bildirmiştir. Sizin bize bir üstünlüğünüz yok sözünden kastedilen azabın iki taraftan biri için daha hafif olmayacağıdır. Yani sapan kimseler, birileri sebebiyle sapan kimseler, işte bizi bunlar saptırdı, onlara iki kat azap ver. Yani azapla sizin üstünlüğünüz yoktur diyecekler. Allah Azze ve Celle onların bu sözünü ikrar ederek e, zikrediyor. Yani her ikisi de aynı şekilde azap görecektir. 40. ayet Ayetlerimiz yalanlayıp da onlara karşı kibirlenenlere göğün kapıları açılmayacaktır. Onlar deve iğne deliğinden geçinceye kadar cennete giremezler. Biz suçluları işte böyle cezalandırırız. Berabi Nazip radıyallahu Allah Resulü aleyhisselatü vesselam facirin ruhunun kabz edilmesinden bahsederken şöyle buyurdu. O semaya yükseltilir, uğradıkları hiçbir melek topluluğu yoktur ki bu pis ruh kimindir diye sormasınlar. Onlar dünyada isimlendirildikleri isimlerin en çirkiniyle falanoğlu filandır derler. Nihayet onu dünya semağına ulaştırırlar ve dünya semanın kapısının açılmasını isterler ama semanın kapısı açılmaz. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu ayeti okudu ve Allah Teala bunun amelini yerin en alt katında bulunan sicine yazın buyurur ve onun ruhu aşağıya atılır. Uzunca bir hadis bu. Tayali ise Ahmet, Ebu Davud ve başkaları sahip iznadlar rivayet etmişlerdir i̇bn Abbas radıyallahu anh, dedi ki onlara göğün kapılarının açılmaması onların amellerinden bir şeyin Allah'a yükselmemesidir. Ona Allah'a amellerin Allah'a yükseldiğini ve ona ancak salih amelin yükseldiğini, güzel sözün Allah'a yükseldiği ve onu, güzel sözü ancak salih amelin yükselttiğini bildiriyor Allah Azze ve Celle diğer ayetlerde. Fatır suresindeydi galiba. Yani güzel söz La ilahe illallah'tır. Bunu yükseltecek olan da salih ameldir. Bu ayet aynı zamanda amellerin imandan olduğunun delillerindendir. Yani dil ile ikrar edildiği gibi azalarla da amel edilmesi gerekir. Güzel söz ona yükselir. Yani Allah'a yükselir. La ilahe illallah, imana dair şahitlik. Bunu yükseltecek olan şey de salih ameldir. İbn Abbas radıyallahu anh'la ayeti el cümmel şeklinde okumuş ve bu kalın ip demektir demiştir. Yani e, hatta yelicel cemelu fi semil khiyati ifadesinde ayette geçen burada cemel lafzını İbn Abbas'ın kıraatinde cümmel şeklindedir. Cümmel gemi halatı manasına geliyor. Yani e, İbn Abbas'ın bu kıraatına göre mana o gemi halatı iğne deliğinden geçmedikçe şeklinde olur cemel şeklinde olursa deve iğne deliğinden geçmedikçe diye anlaşılır. İbn Abbas radyalanma el mel kelimesi gemi halatı demektir demiştir. Diğer rivayete göre İbn Abbas radyalanma ayette kastedilen ayakta duran devenin iğne deliğinden geçmemesidir demiştir. Yani İbn Abbas radyalanmadan her iki tefsirde e, nakledilmiştir. Fakat gemi halatı şeklinde olan yani bu şekilde yaptığı tefsir daha sahiptir. Daha sahih yollarla gelmiştir. 41. ayet, onlar için cehennemden bir yatak, üstlerinde örtüler vardır. Biz zalimleri işte böyle cezalandırırız. es dedi ki, mihad kelimesi döşek, galaş ise üstlerinden yorgan gibi örten bir şey demektir. 42. ayet, iman edip salih amel işlerinlere gelince ki bir nefse ancak gücünün yettiğini yükleriz. İşte onlar cennetliktirler. Onlar orada kalıcılardır. 43 Biz onların sinelerinde kinden her ne varsa söküp atmışızdır. Yani cennetlik olmayı hak eden, cennete giren kimseler demek ki dünyadayken birbirlerine vekime selam veremezler. Dünyadayken birbirlerine kinli olan, aralarında buz olan kimseler de olabilecek bunlar Cennete girmeyi hak ederlerse, bunlardan kin namına ne varsa kalplerinden sökülüp atılacak. Altlarından nehirler akar. Derler ki, Allah'a hamdolsun ki bizi buna iletti. Allah bize hidayet vermeseydi bunu bulamazdık. Andolsun ki Rabbimizin rasulleri hak ile geldiler. Onlara işte bu yaptıklarınıza karşılık mirasçı olduğunuz cennettir diye seslenilir. Ali bin Ebi Talb dedi ki, bu ayet Bedir Savaşı'na katılanlar hakkında inmiştir. Diğer rivayette şöyle demiştir, Ben Talha ve Zübeyir'in bu ayette bahsedilen kimselerden olmamızı umuyorum. Ebu Said el-Hudri radıyallahu Allah Resulü aleyhisselatü vesselam şöyle buyurdu, Bütün cehennemlikler aslında cennette kendileri için hazırlanmış olan yerlerini görürler ve keşke Allah bize hidayet verseydi de cennete girebilseydik derler ve bu durumları onlar için bir pişmanlık olur. Bütün cennetlikler de aslında cehennemde kendileri için hazırlanan yerlerini görürler ve eğer Allah bize hidayet nasip etmeseydi, biz bunu bulamazdık derler. Bu da ondan Allah'a şükretmelerdir. Yani herkes için birer cennet ve cehennem yaratılmıştır. Kişi eğer cennetlik olarak ölmeyi başarırsa, Allah ona bunu nasip ederse, işte cehennemdeki yeri gösterilir ve buna iletmediği için Allah'a daha fazla hamd eder, bu haline şükreder. Kafir olana da ''Cennetteki yeri gösterilir. Şayet iman edip bu hal üzere ölseydin, burası senin olacaktı. Onun da pişmanlığı kat kat artar.'' Bu hadisi Nesai, Sünenül Kübra'da, Taberi tefsirinde ve Hakim, Müsnedirek'te, Hasem-i rivayet etmişlerdir. Ebu Said el-Hudri ve Ebu Hureyel radiyallahu anh'a Allah Resulü aleyhisselatü vesselam şöyle buyurduğunu bildiriyor. ''Bir münadi, bir seslenici şöyle seslenir. Sizin için sıhhat vardır. Asla hastalanmayacaksınız.'' Sizin için hayat vardır, asla ölmeyeceksiniz. Sizin için gençlik vardır, asla yaşlanmayacaksınız. Sizin için nimetlenmek vardır, asla mahrum olmayacaksınız. Bu Allah Azze ve Celle'nin onlara işte bu yaptıklarınıza karşılık mirasçı olduğunuz cennettir diye seslenilir kavlinde geçendir. Bu ayeti böyle tefsir etmiştir. Müslim'de geliyor bu rivayet. Cabir bin Abdillah radiyallahu gelen rivayette Allah Resulü aleyhisselatü vesselam'a Cennetlikler, cennet ehli uyurlar mı diye soruyorlar. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki, uyku ölümün kardeşidir. Cennetlikler ne uyurlar ne ölürler buyuruyor. Yani cennette ölüm olmadığı gibi uyku'nun ölümün kardeşi olan uyku da yoktur. Cennetlikler uyumazlar. 44. Cennetlikler de cehennemliklere. Rabbimizin bize vaat ettiğini gerçek bulduk. Siz de Rabbinizin vaat ettiğini gerçek buldunuz mu diye seslenirler. Onlar da evet derler. Ve bir münadi Allah'ın laneti zalimlerin üzerine olsun diye seslenir. Es-Süddi dedi ki, cennetlikler kendilerine vaat edilen sevabı, yani karşılığı, cennemlikler de kendilerine vaat edilen azabı görürler. Amr bin Hazm radiyallahu anh'den Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Yemen'e gönderdiği mektupta şu ifade vardı. Muhakkak ki Allah zulmü çirkin görmüş ve onu yasaklayarak Allah'ın laneti zalimlerin üzerine olsun buyurmuştur. 45 Onlar ki Allah yolundan alıkoyanlar, onu eritmek isteyenlerdir. Onlar ahireti de inkar ederlerdi. Ee ne an sebilillahi sebilillahi ve yebgunu ha i yani o Allah'ın yolunda bir eğrilik arıyorlar. Allah'ın yolundan alıkoyuyorlar ve eğrilik arıyorlardı. Onlar ahireti de inkar ediyorlar, inanmıyorlardı. es dedi ki onlar Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi eğritmek yani helak etmek isteyenlerdir demiştir. 46. Onların arasında perde vardır ve Araf üzerinde hepsini yüzlerinden tanıyan adamlar vardır. Cennet ehline selamun aleyküm diye seslenirler ki bunlar unutulmamakla birlikte henüz oraya girememişlerdir. Yani Allah Azze ve Celle cennetlikleri, cehennemlikleri zikrettikten sonra bir de bunların arasında Araf ehlinden bahsediyor. Arasında perde olan bir kesimden bahsediyor. Cennet ehline selamun aleyküm diye seslenirler. Cennet ehline selam verirler. Bunlar unutulmamakla beraber henüz oraya da girememişlerdir. Yani henüz oraya girememişler لَمْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَتْمَعُونَ Fakat O'nu ümit ederler. Yani oraya girmeyi ümit etmektedirler. İbn Abbas Radyalama diyor ki Araf yüksekçe bir yer demektir. 47 Gözleri ateş halkına çevrildiği zamanda Rabbimiz bizi zalimler topluluğuyla birlikte bulundurma derler. Hüzeyfe Radyalan'tan Araf Ashabı, iyilikleri kendilerini cehennemden kurtaran, kötülükleri de cennete girmekten engel olan bir topluluktur. Cehennemliklere baktıkları zaman, Rabbimiz bizi zalimler topluluğuyla beraber kılma derler. Onlar bu haldeler iken Rabbin onlara görünür ve şöyle buyurur. Kalkın ve cennete girin, sizi bağışladım. Bunu Hakim e, Müstedrek'te, Said Bin Mansur tefsirinde, Hennat Zühd'te, Taberi İbn-i Ebi Atim tefsirlerinde Beyhaki Elbas ve Nüşür adlı kitabında sahip iznatla rivayet ediyorlar. Yani bunların iyilikleri var, salih var. Bunun sebebiyle cehennemden kurtulmuşlar. Fakat bir takım da kötülükleri var. Bu da bu kötülükleri de cennete girmelerine engel oluyor. İşte bir taraftan cennetliklere selam veriyorlar, ümit ediyorlar onlarla beraber olmayı. Bir taraftan da cehennemi görüyorlar ve bundan da Allah'a sığınıyorlar. İbn-i Abbas da şöyle demiştir. Araf cennet ile cehennem arasında bir surdur. Orada duracak olanlar büyük günahları olup durumları Allah'a kalmış olanlardır. Bu kişiler Araf'ta duracaklar ve cennemlikleri yüzlerinin kararmasından, cennetlikleri de yüzlerinin beyazlığından tanıyacaklardır. Bunlar cennet ahalisine bakınca cennete girmeyi umut edecekler. Cennemliklere bakınca da ondan Allah'a sığınacaklardır. Bunun üzerine Allah onları cennete sokacaktır. Yani neticede bunlar da cennete gireceklerdir. 48. Araf halkı simalarından tanıdıkları adamlara derler ki, topladıklarınızın ve kibirlenmenizin size bir faydası olmadı. 49. Bunlar mıydı kendilerine Allah'ın rahmetine eriştirmeyeceğine yemin ettiğiniz kimseler? Girin cennete. Sizin için hiçbir korku yoktur. Siz üzülecek de değilsiniz. İbn Abbas R.A. dedi ki, kendilerine seslenilen kişiler cehennem halkıdır onlara sizin çokluğunuz ve büyüklük taslamanız size fayda vermedi denilir. Allah büyüklük taslayanlara Allah bunlar rahmete erdirmez diye yemin ettikleriniz Araf ehli mi buyuracak? Sonra Araf ahalisine dönecek. Haydi girin cennete size korku yok siz üzülecek de değilsiniz der. Bunu evet, Taberi ve Beyhakişu Abul İman'da sen bir snapla rivayet etmişlerdir. Yani e Onlara, cennemiklere çokluğunuz ve büyüklük taslamanız size fayda vermedi. Onlar bu büyüklük tasladıklarından dolayı iman etmiş olan kimselere. Yani bunlar iman etmiş ama büyük günah da işleyen kimseler. İşte Allah bunlara rahmet etmez dedikleriniz bunlar mıydı? Yani Araf ehli hakkında söylüyor Allah Azze ve Celle bunu. Siz, yani o kibirlenenler, cehennem ehli olanlar, siz büyüklük tasladınız ve bunlar hakkında diyordunuz ki Allah size rahmet etmez Allah bunlara rahmet etmez. Allah'a attığınız bu iftiraya karşılık işte Allah bu araf ehlini cennete sokacak. Ee, yani o iftiralarının da bir iftira batıl olduğunu böylece ortaya koyacak. 50. ayet cehennemlikler cennetliklere bize biraz su ya da Allah'ın size verdiği rızıktan aktarın diye nida ederler. Onlar da Allah Bunları kâfirlere haram kılmıştır derler. İbn-i Abbas diyor ki kişi kardeşine seslenip ey kardeşim bana yardım et, ben yandım, bana su ver der. Bu kişinin kardeşine ona cevap ver denilince Allah bunları kâfirlere haram kılmıştır der. Evet. Allah izin verirse 51. ayetle bir sonraki Derste devam edelim. Arap suresinin. Burada şunu zikretmek yerinde olurdu. Ahmet bin Amel ile başkalarının rivayetli hadiste iki kişi vardı ki bunlar kardeş de olabilir bizden önceki ümmetlerden. Bunlardan birisi ibadetle meşgul iken diğeri haylaz birisi. Fıskı fücur ehli. Bu kardeşi ona diyor ki Allah'tan ee, Allah'tan kork. O böyle deyince, o da işte sen kendi işine bak, bana karışma diyerek hep böyle karşılık veriyordu. Yani o onu Allah için uyardıkça böyle davranıyordu. Sonunda bu adam, vallahi Allah seni bağışlamayacak, Allah'tan kork diye Allah adına bir yeminle beraber onu cehennemde kesin hüküm ennemlik olduğuna kesinlikle gümererek böyle bir ifade kullanıyor. Bunun üzerine Allah Azze ve Celle gazaplanıyor ve buyuruyor ki, işte ben benim aklımda yemin ederek söylediğin, Allah bunu başlamaz dediğin kişiyi affettim ve benim adıma böyle bir hükümde bulunduğun için seni de azap ediyorum diyerek e, hadiste böyle bildirilmiştir. Yani Allah adına e, hiç kimse böyle bir hükümde bulunamaz. Diğer taraftan söylenilen şey de çirkindir. Yani Allah'tan kork diye kendisini uyaran bir kişiye işte sen kendi işine bak, bana karışma demek de ayrı bir pislik bir ameldir. Yani Allah'ın nefret ettiği amellerden olmasına rağmen Allah adına hüküm verildiği için Allah bu kişiye gazap etmiş diyenini de affetmiştir. Evet bu ayette de buna işaret var. Yani bunlar günahkar kimseler. Günahlarından dolayı iman etmişler, selameti işlemişler ama günahlarından dolayı da cennete girememişler. Araf ehli. Bunlar mıydı? Kendilerini Allah'ın rahmetine eriştirmeyeceğine yemin ettiğiniz kimseler. Yani yemin ediyordunuz bu Allah vallahi bunları bunlara rahmet etmez diye. Bu söze ne kadar gazap ettiğini bu ayette de bildiriyor. Mukabele olarak diyor ki girin cennete sizin için hiçbir korku yoktur ve üzülmeyeceksiniz de. Allah o kimselere affediyor fakat bahsettiği diğer kimseler, Allah adına konuşan kimseler de cehennemin halkından oluyorlar. Subhanekallâhum ve bihamdik ve eşhedü ennâ ilâhe illâh'in tevahdeke lâ şerikelek ve estağfurke ve etûbileyik 49 aynı şekilde haricilerle, mütecilere şey olur mu? Evet. Büyük günah sayı şimdi tam olarak o konuda delil olmaz. Çünkü onların iddiasına göre cehenneme giren bir daha oradan çıkamaz iddiasındalar. Burada cehenneme girme söz konusu edilmiyor. bunlar Araf'ta bekletiliyorlar. Bu konuda delil olacak şey Meryem suresi 71-72. ayetleridir. E, cehenneme uğramayacak, girmeyecek kimse yoktur. Ancak zalimleri orada dizüstü çökmüş bırakırız. Diğerlerini affederiz diye böyle bir ifade var. Burada cehenneme e, girip çıkmanın açık bir delili var. Yani ayetin zahirinde. Yani burada <gülüyor> Mehmet'in erişme, erişmeyeceğinden kasıtı ebedi ateş olarak alamadığımızda delil olmuyor değil mi? Yani bunlar cehennem ehli değil. Çünkü yukarıda, e, 46. ayette, onların arasında perde vardır ve Araf üzerinde hepsini yüzlerinden tanıyan adamlar vardır. Bunların vasfı bildiriliyor. Yani bunlar cehenneme girmemiş henüz. Onların iddiası ise cehenneme girdikten sonra kimse çıkacak değildir diye. Yani Allah cehenneme mükerden bazılarını affedip de cennete sokacak değil. Bu konuda gelen hadisleri inkar ediyorlar. Bu cehenneme için yani Tabii. Hiç, hiçbiriniz yoktur ki oraya vuracak olmasın diyor Meryem suresindeki ayette. Bu bu e, yani hadislere baktığınız zaman burada kast Sırat Köprüsü'dür. Yani oradan geçecekler. iman sahipleri, salih amellerine göre o hızla geçecekler. Kimisi sürünerek geçecek, kimisi tökezleyerek geçecek, kimisi bir tarafını ateş yalayarak, ateşten nasibini alarak geçecek. Bir kısmı da cehenneme düşecek. Yani bu Sırat hakkında gelen haberler, rivayetler bu şekilde. Ona uğramayacak kimse yok yani. Değil var şey. Var. Rüzgar gibi geçenler olacak. Atlı gibi geçenler olacak. Hızlı bir binecre gibi geçenler olacak. Yürüyerek geçenler, koşarak geçenler. Bunlar salamelerinin durumuna göre bildiriliyor. Yani o hızları. Hocam diğer şeyde, hani Vallahi Allah seni affetmeyecek dediği şey yani bu kişinin kendi, Şahsının direkt cehennemlik olduğunu, Allah seni affetmeyecek diye Allah adına bir hükümde bulunduğu için. Kişinin şahsına hükmediyor değil mi? E, tabii Allah adına hükmediyor. Yani, yani Sen cehennemliksin diyor. Şirk olan kişiye Allah şirk'i affetmeyecek. Dolayısıyla şirk Bunlar ayetlerin açık ifadesi zaten. Ama muayyen kişilere hüküm tehlikeli. Muayyen bir de bu adam zaten henüz daha ölmemiş. Ne halde olacağı belli değil yani. Yani küfrü yok. Allah Azze ve Celle ayetinde bildiriyor ki şirk dışında dilediğini, dilediğini affedeceğini bildiriyor. Nisa 48 ve 116. ayetlerinde. Bu adamın yaptığı şeyler de şirkin dışında olan şeyler. Yoksa şirk üzere ölen, şirk üzere olan kişiye şunu diyebilirsin. Bu hal üzere ölürsen vallahi Allah seni affetmez. Bunu diyebilirsin. Çünkü e, bu Kur'an'da Allah Azze ve Celle'nin bildirdiği şeyin kendisidir. Peki, şirküzleri dahil olsa bu şekilde emin edemezsin hocam. Muayyen şahsa tabii. Tabi. yani. Tabii. Yani insanların ne olacağını kimse bilemez. Ee, bu konuda açık hadisler gelmiştir. Kişi cehennemler aslında bir karış mesafe kalıncaya kadar kötülükler, işler, işler de yaz ona önüne geçer ve cennetliklerden olabilir. Tam tersini de anlatıyorlar Resul Aleyhisselatü Vesselam'a. Yine kişinin cam gırtlağına gelmediği sürece tebe kapısı hep açık olduğunu hadisler bildiriyor. Ameline <gülüyor> olsuz. <gülüyor> sarılma mı? Şimdi tek elbiseyi, kollarını da kapatacak şekilde tam bir sarılma, yani kefen sarılır gibi, böyle bir sarılma yasaklanıyor tek elbise olduğu zaman belden aşağısını örtecek şekilde izar edinme emrediliyor. Veya işte eğer yani onun hacmi, uzunluğu ne kadar omzundan atabilirse en azından tek omzunu açıkta bırakıp tek omzundan atmaz. iki omzunu da açıkta bırakması da yasaklanıyor. Çünkü bu şekilde namaz kılması da yasaklanıyor. Tek omzundan atıp hiç olmazsa o şekilde sarınabiliyorsa sarınır. Eğer kumaşın öyle bir hacmi varsa o kadar büyük değilse kumaş sadece bel altından izah edin böyle kıyıklar. İki elbisesi varsa hani birden fazla kumaş varsa işte bir gömlek, bir şal var gibi bu şekilde de kılabilir. Bel altından mı dedim? Nasıl? Bel altından Yani bel altı dedim göbek yani göbek kısmını kapatması şartıyla. Çünkü göbekle diz arasıdır erkek avret. Şahbeyin Soptan bürünme yok. Buna izar deniyor cübbe. Üzerine aldıkları şeyler bu değil yani. Onun kollu elbiseler bunlar zaten. Kolları aleyküm selam Kapatacak şekilde kefen gibi bürünme yasaklanan o yani. Yani böyle pelerin gibi atarsın komple yani o yasak. İhtimalü sanma diye tabir ediliyor. Eşmâin. Yani.